bu nimetlerin, bulutufların bir kısmı burada ihsan ediliyor. Mihmandarı Kerim tarafından bir kısmı öbür alemde ihsan edilecek. İşte bu manayı sizin içinizde bir şevk meydana getirecektir. Zira cennetin binlerce sene nimeti bir dakika röyeti cemaline mukabil gelmeyen Hazreti Allah'ı görmeye vesile Beytullah'ı ziyaret etmenin Nasıl büyük bir ziyaret olduğunu düşünerek ve tasavvur ederek giderken insanın şevksiz olması mümkün değildir. İnsan şevkle gidecektir. Aşkla neşe ile oraya gidecektir. Zira büyük lütuflara mazhar olabileceği bir makama gidiyor demektir. Buna şevk diyoruz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Aşk şevk ve fehm içinde bu büyük vazifeyi edaya cümleyi muvaffak kılsın. Böyle sinafeh ve şevk içinde yola çıkan bir cemaat masivadan kati alaka edecektir. Onun dışındaki bütün güzelliklere gözlerini kapayacaktır. Onu düşünecek ve hayaline başka şeylerin girmesine meydan vermeyecektir. Gözünde başka hayallerin büyümesine meydan vermeyecektir. Sadece onu düşünecektir. Hüccac'ta az çok müşahade edilen bir husustur. Orada bayağı katlanılan şeyler vardır. Çekilen çileler vardır. Hele ün görmemiş ve tecrüves olmayan bizim halkımız oraya gittiği zaman ser serpeperişan peperişan olduklarını şahit oluruz. Fakat bununla beraber şevklerini yitirmediklerini görürüz. Sırtındaki ihramı yerden sürünmektedir. Parasını kaybetmiştir yanımından cüda düşmüştür. Fakat kalbini yanında taşımakta, Allah'la münasebetini devam ettirmektedir. İşin içinde az çok bu fehim olmasa ve böyle bir şevk bulunmasa, burada katlanılan şeylere katlanmak mümkün değildir. İsyan sesleri yükselir, Allah muhafaza buyursun. Hacı ettikten sonra da pek çoğu, aza sözümüz yok, orada kalmayı düşünürler ama, Devletler arası münasebetlerdeki şartlar buna müsaade etmemektedir. Yoksa bizden giden, kopup giden herkes orada kalmaya teşnedir ama şartlar bu işe müsaade etmemektedir. Bu ciddi bir şevki gösteriyor. Bu şevk içinde seyata çıkan bizler azmi elde edeceğiz. Hayalimize başka şeylerin girmesine meydan vermeyeceğiz. Böyle bir anlayış, böyle bir şuur, böyle bir fehimle zaten hayale başka şeyin girmesine meydan verilmeyecektir. İşte buna üçüncü lükün diyoruz, azm. Her ibadette olduğu gibi haçta da vardır bu azm. Sadece maklûf ve maksud olan Allah'ı düşünmem. Çeşitli vesâile kalbini kaptırmamam. Oradaki revnakdarlığa kapılmamam. Çarşıya pazara düşmemem. Mukaddimede bir hadisle anlatmaya çalıştığım mevzunun içinde maksad bulduğu gibi mesela sadece ve sadece Allah'ı düşünmem, onu görmem, onu duyma, onu bilme, onunla hemdem olma, onu enisi celis kılmaya çalışma, daha doğrusu nefsini ona enisi celis kılmaya çalışma. Cenab-ı Hakk'ın misafiri ve ziyaretçisi olduğunu bir an bir lahza hatırdan çıkarmama havası içinde eda azmin ifadesidir. Böyle bir azmin olabilmesi için yakada elin bulunmaması ve elin yakada olmaması lazımdır. İnsanın az çok melekleşmesi lazımdır. Hukuki ibadı eda edip gitmesi lazımdır. Başkasının bir lokması midesinde bulunmaması lazımdır. Başkasını taan teşni etmiş, gıybette bulunmuş bir dille gitmemesi lazımdır. Başkasına vurmuş bir eli sırtında yük olarak taşımış ve oraya gitmiş olmamak lazımdır. Elde yaka orya gitmemek lazımdır ve kimsenin yakasını da tutmamak lazımdır. Yani yav me layenfa malun ve la illa kalbin selim. Kıyametin bir numunesi olan hac ancak Allah'ın kalbi selimleri kabul ettiği bir yerdir. Ne mal, ne evlat hiçbir şey fayda vermez. Ancak selim kalp fayda verir. Kimseye kalbinde kinle gitmeyecek. En büyük hasmına karşı bütün kavgalarını, bütün dedikudularını, hasmanet davranışlarını unutarak gideceksin. Ve kimsenin elinde yakanda olmasına meydan vermeyeceksin. Ne el yakada, ne yakanda bir el olmayacak. İşte buna alayikten tecerrüt diyoruz. İşte buna, tam Allah'a misafir olma ve ziyaretçi olma diyoruz. Kendisini yere çekebilecek herhangi bir şey yoktur. O doğrudan doğruya temizlenmiş, arınmış, hak olmuş, her şeyden sıyrılmış, sonra Rabbisini ziyarete azmetmiş. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, insanlara karşı yaptığımız mezalimden ötürü bizi muâkese etmesin. Zira bu hava içinde, insan hacca gittiği zaman, şu son noktada duralım, ifade edelim. Sahih hadis-i şerif ifade ediyor. لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ Her deyişi Allah Celle Celaluhu. لَا لَبَّيْكُ وَلَا سَعَدَيْكُ diyecektir. Sırtında taşıdığın haklar, sözlerine cevabı sevap verilmesine mani olacaktır. Zulümle gidişin, Allah'a karşı münacatlarının geriye tepmesine vesile olacaktır. Öyleyse gitmeden evvel ihkâk hak yapacaksın. Sırtında bir sürü hakla oraya gitmeyeceksin. Kapı kapı dolaşacak, hakkını bana helal et diyeceksin. En azından bunu yapacak, ve sonra hakkın davetine icabet edeceksin. Bu dört rükünden nazarımız, haccın batınına müteveccih, Hakk'ın yolunda olmasına mütevellich olacaktır ki zevkle şevkle eda edilecektir. Allahu Teala ve Teccaddes Hazretleri böylece edaya muvaffak kılsın. Bu hava ve bu neşve içinde yola çıkalım. Vatandan ayrılış bu hava ve bu neşve içinden. Fahmü şevk dedik azm ve kat'i alaik. Unutmayın. Manayı anlama anlaşılan mananın işte meydana getirdiği heyecan ve helecan, hakkın evine ziyaret içinde duyulan neş ve aşk ve şevk, ve sonra azm, nazarı başka kapılardan kesmeye, göze başka hayalin girmesine meydan vermemem, ve sonra mezalimle hukuka tecavüz etmiş bir insan olarak oraya gitmemem, bu hava içinde vatanından ayrılan bir insan, ...dünyadan ayrılıyor gibidir... ...nasıl... ...şu vatandan ayrılıyorum... ...nasıl kasabamdan bir tayyare ile uçuyorum... ...veya yerde yürüyen bir vastayla... ...bir otobüse seyahat ediyorum... ...öyle de sanki... ...tabutuma bindim... ...teşricilerim beni teşrih ettiler... muza bindim... ...Rabbimin huzuruna gidiyorum... ...bu hava içinde gidecek... Onun için bir gusletme sünnettir. Gusledecek. İki rekat namaz kılacak. Sonra kefen manasında ihrama sarılacak. İhrama girecek. Yıkanmış, tabutuna veya teneşirine yüklenmiş gibi olacak. Mikata gittiği zaman Rabbin hüdutlarından içeriye giriyor. Her devlet reisinin bir sınırı vardır. Yeryüzünde kendi haremine sınır yaptı. benim evimin hüdutları, misafirlerim içine girecekleri zaman, riayet edecekleri ilk nokta diye harem hüdutları tayin edilmiştir, biz bunlara mikat diyoruz. Mikattan içeriye giren bir kimse, Rabbin hüdutlarından içeriye giriyor havası içinde olacaktır. Bundan öte Rabbimin evinin bahçesinde dolaşıyorum. Rabbim kalbime bakıyor, Rabbim bakışlarımda beni değerlendiriyor, Rabbim duygularımla bana değer veriyor, Rabbim davranışlarımı eliyor, Rabbim niyetime bakıyor, Rabbim duygularımın duruluğuna bakıyor. Öyle bir haneye misafir geldim ki, mihmandar Kerim içimi de görüyor, dışımı da görüyor. Dilimden yükseleni de biliyor, kalbimden yükseleni de biliyor. Kafamdan geçeni de biliyor, duygularımda heyecan ve heyecan halinde kendisini hissettireni de biliyor. Mikat içine girince bu havayı duyuyor hacı. Bu onun için muttasıl diline doladığı, virdizeban ettiği bir kelime var. Başka dememek, başka düşünmemek, yad bakmamak, yad kelimeler dili almamak, yad şeyleri duymamak için hep beraber hemdem olarak Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve'n ni'mete leke mulk la şerike lek diyor. Ta Beytullah ziyaret edeceğim. Ma selamda durup selam çakacağım. Beytullah'ların içeriye gireceği ana kadar lebbeyk Allahümme lebbeyk diyoruz. Ve bir lahzâ. Rabb'in evi karşıdan görününce Beytullah müşahede edilince, Muhbir-i Sadık'ın bu mevzudaki beşaretini hatırlıyor. Beytullah'ı ilk gördüğünüz anda yapacağınız dualar makbuldür. Lebbeyk'ini kesiyor, ellerini kaldırıyor. Allah'ım bu senin haremin diyor, senin beytin diyor. İlk ziyaret eden ben değilim. Benden evvel enbiya ve sülaha ziyaret etti. Şüheda pervane gibi etrafında pervaz etti. Melekler hâlâ etrafında dönüyor ve binlerce vadide, binlerce geda, el açmış senden bir şeyler diliyor ve dileniyor. Elleri arasında ellerimi kaldırıyor. Mücrim halime senden af ve inayet diliyorum. Beni mağfiret ve merhametine mazhar Şu dakikada dua edenlerin duası arasında Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri dualarımızı makbul buyursun Teala ve ciddi bir vakar ve sekine içinde Rabbin beytinden içeriye giriyor artık Rabbin gahbanlığı altında olduğuna katiyen emindir ayaklarının altında yumurta var gibi geziyor bir edep abide saline gelmiş dudağı titremekte rengi kaçmış benzi uçmuştur mahşerde Rabbin huzuruna hesap vermek üzere çıkıyor gibi bir hava almıştır artık onu Kendisine verilen bütün selamları bünyesine tevdi edilmiş bir emanet gibi muhafaza eden Hecrer-i karşısına dikiliyor. Ona Fahri Kainat Efendimiz selam çaktığı için bir selam çakıyor. İmkan bulursa yaklaşıyor. Hala Resul Ekrem'in dudaklarını ıslaklığını üzerinde taşıyan ve ondan kalan manayı taşıyan hecrer Esad üzerinde dudaklarını gezdiriyor. Yaşaran gözleri, yüzünü ıslatırken o, Kabe'yi sol tarafına doğru alıyor, Metaf'ta dönmeye başlıyor. Başı dönmüştür, Hakk'ın evinden içeriye girmek, kendisine açılan bir menfezden Hakk'ın cemalini vicdanında müşahede etmek için, Beytullah'ın etrafında dönmeye başlamıştır. Hak bu dönmeyi sınırlandırıyor, tahammülümüzü hesaba katarak sınırlandırıyor, yedi defa etrafında döneceksiniz diyor, kabul benim için. Menfez açacağım, makam İbrahim'e çıkacaksınız, iki rekat namaz kılacaksınız, bu namaza miraca yükseleceksiniz. Kul yâ yühe-l-kâfirû ve kul ile tevhid-ü eda edeceksiniz. Varlığım ve birliğim karşısında kemerbeste yubudiyet içinde bulunacaksınız. Ben size cevap vereceğim. Ve biz dudağa yanmış, sinesi yanmış insanlar olarak, Metaf'tan ayrılıyor, makam İbrahim'e geliyor, iki rekat namaz kılıyor, Kulya-i ve İhlas suresiyle Tevhid-i ifade ediyor. Her şeyinde birsin, üluhiyetinde birsin, rububiyetinde birsin, saltanatında birsin, kalbi tedbir ve tedbirinde birsin, birsin Allah'ım, birsin. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, bu namaz miracıyla kendisine yükselmemize, nazarı meveddet ve merhametle bakıyor. O dudağımıza sunacağı bu mevsudaki beşare tamiz şerbeti, zemzem kuyusundan içme şeklinde bize takdim ediyor. Onun için namazımızı kıldıktan sonra koşuyor, aşağıya iniyor, kovayla bir taraftan su içiyor, bir taraftan başımıza boşaltıyor, onunla yünüyor, yıkanıyor, sanki Hakk'ın eliyle içiyor gibi oluyoruz. Allah Resulu Sallallahu aleyhi ve sellem kendileri tavaf edip, namaz kılıp zemzem kuyusuna indiği zaman Haşim oğulları harıl harıl su çekiyorlardı. Onları tebcil ve takdir ederek çekin buyuruyorlardı. Ben de inip çekmek istiyorum. Zira o çekmek ve içmek, Allah'ın eliyle çekmek ve içmektir. Allah çekiyor ve Allah içiyor. Biz zevk-i gelmiş gibi zemzem suyunu da içtikten sonra mes aya koşuyor, Safaya tırmanıyor, safayı bulmuş gibi zevk içinde Merve'ye bakıyor. Sonra vadi arasında koşmaya başlıyoruz. Belki yerine göre mecnun gibi koşmaya başlıyoruz. Bu hava içinde hep bütün hatıratıyla bütün bir mazi omuzlarımızda kitap sayfaları gibi açılıyor. Ta Hz. İbrahim'e varıyor. Hazreti Hacer'i müşahede ediyor. İsmail'in depinmesini görüyor gibi oluyor. Ve sonra Farik Kainat Efendimiz devrine geliyor. Müşriklerin uzaktan uza onlara melhul ve mükedder baktıklarını görüyor. Ve ashab-ı kiramın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin emrine imtisanla koşuyor gibi yaptıklarını duyuyor ve görüyoruz. Mekke'nin putlardan temizlendiğini müşahede ediyor. Her Safaya çıkışta, her Merve'ye tırmanışta Beytullah'a teveccüh ediyor. Direkler arasından yine bir selam çakıyor. Putlardan temizlenişine selam. Gerçek tevhidi buluşuna selam ve bizim bu lütfa bu ihsana erişimize selam sana selam verme makamını ihraz edişimizden ötürü selam diyor. Her fırsatı değerlendiriyor ve selam çakıyoruz. Sırtımızda hala bir ihram taşıyor. Hala kefeni atmamışız. Zira mahşerde sağa sola koşar gibi bir vaziyet taşıyoruz. Ve bir gün nihayet son hükmü almak için bize Arafat'a çıkma fermanı geliyor. Arafat'a çıkacak her şeyden arınmış olarak Arafat'a çıkacak, saatlerce ve durumuna göre dakikalarca orada ayakta duracak, el açacak Rabbimize karşı yalvaracağız. Tam bir mahşer hüviyetinde olan Arafat'ta bulunma, dünyaya ait bütün avalikten tecerrüt etme manasını taşıyan Arafat'ta bulunma, ve bir cebelliğin etrafında toplanma, ama rahmet cebelliği, Cenab-ı Hakk'ın temcid ettiği, tekbir ettiği, tazim ettiği bir cebellik. Büyük bir dağ. Allah bir yeri büyük görürse, büyüksün derse, tebcid ederse büyüktür orası. Şu ana kadar kim bilir ne kadar peygamber, ne kadar evliya, ne kadar sülaha oraya çıktı, el açtı ve dua ettiler. Orası Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin yağdığı, bol bol yağdı, öyle mübarek bir yer haline geldi ki, bir kısım yerler yaratıldığı günden bugüne şeytanın kararca olduğu gibi orası Nebiler karargah olduğundan o atmosfer içine giren haliyle duygularında bir yumuşama olacak, kendi kendini salı verecek, bu orada tam kendisini rahmetin avuşu içinde hissedecektir. Ben orada ağlamayan insan görmedim, kendinden geçmeyen insan görmedim, eteklerini açıp Hakk'a yalvarmayan insan görmedim ahirette kendisini görüyor gibi bir hava içinde bulunmayan insan görmedim. Herkes mahşerde gibi, herkes hıçkıra hıçkıra ağlıyor, herkes yerlere kapanıyor, herkes dize geliyor, herkes günahlarından dökülme, günahlarını dökme ümidi içinde orada çırpınıp duruyordu. Ve sonra minaya dönülüyor, Müzdelife'de vazife yapılıyor, beraata dair son hüküm alınıyor, şeytanın içimize attığı vesveselere taş atmak, şeytanı taşlamak üzere minaya dönülüyor. İçimizde tereddüt ve vesveseler vardır. Akıl ve mantığı mikatın dışında koyup içine girdiğimiz şu menasiki haccî ayderken yer yer bir kısım menfezlerden, içimize bir kısım şüphe ve tereddüt okları atan şeytanın başına taş atmak, İçimizdeki şüphe ve tereddütleri taşlamak üzere Mina'ya geliyor. Akabede ilk şüphenin başına, tereddütün başına taş atıyoruz. O gün vazifemizi eda ediyor. Günahla beraber saçlarımızı da döküyor. Ve Allah'a şükran kurbanını kesiyor. Bir kere daha ifade tavafını yapıyor. Teberrüken Kabe'nin etrafında dönüyor. Bu farz tavafı eda ediyor. Günahlardan arınmış oluyoruz allah Teala ve Tekaddes Hazretleri cümleye nasip buyursun, cümlenin günahlarından arınması müyesser ve mukadder olan o mübarek yerleri ziyaret imkanını cümleye versin, bahşeylesin. Edenlere de tekrar tekrar nasip ve müyesser eylesin. Ve ondan sonra mahbubi Mutlak'ın, muttak sevgilinin köyüne Günahlardan arınmış olarak gidiyor. Tekmil vermeye çalışıyoruz. Bu mevzuda son sözü yine minberde arz edeyim. Bugünlükte bu kadarlıkla ittifa edelim. Cenab-ı Hak seyyiatımızı af buyursun Teala. Bu hatim duasını diğer namazlardan sonra yapsınlar. Burada vakit almış olur. Lillahi <gülüyor> Teala'l-Fatiha. Alhamdülillah, Alhamdülillah Alhamdülillah, الذي هedana لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدان الله وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب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 İttakullah Teala ve atiyyuh. Fakat Allah Teala fi kitabihi Kârim. Vb. La na Rasûluhun Nabiül Haşemül Muhterem Müslümanlar. Yapılan her ibadetin iki yönü vardır. Bir mü'min ibadetini yaparken, ihlas, samimiyet içinde, ibadetin erkanını riayet ederek yapması, iki, yaptığı ibadeti yaparken, Cenab-ı Hakk'ın kabule karin kılacağına izan imanın olması. Bir sürü tereddüt ve şüpheler içinde, isterse kabul eder, isterse etmez gibi, Meşi'etin gerekmediği yerlerde meşi'ete havale etme gibi şeyler ibadeti öldürür, tesirsiz kılar, kabule karin olmasına mani olur. Her ibadet gibi haç farizesini eda ederken de insan bu izan ile yapacak, samimiyet ve ihlasla gidecek, o nikabı ihlasla kaldıracak, İhlasla görmesi gerektiği şeyleri görecek ve Cenab-ı Hakk'ın talat tüfen ve terahümen kendisine nazar merhametle baktığına inanacak. Baksa da olur, bakmasa da olur demeyecek. Israr ve ilha edecek, nazar-ı merhametin üzerinde toplaması için ısrar edecek, kapıdan ayrılmayacak. Her hac dileriz bu hava içinde hacca gitsin. Dağarcığına bir şey koysun. Sırtında taşıdığı günah, vebal ve masiyet yüklerini atsın. Kirden, leke'den arınmış olarak memleketine avudet etsin. Hacı açta hac bu hava içinde vazifesini eda ettikten sonra attığını atmış olacak inşallah. Darcına koyduğunu da koymuş olacak. Ve sonra rehber Ekmer ekmel ve muktedai Kürünün başına gelecek. Dağarcığındakini ona göstermek manasında huzuruna yanaşacak. Edeple ya Resûlallah bunu yaptım, şu yollardan yürüdüm, bu işleri eda ettim, menasikin altından kalktım ve tekrar nezdini nübüvvetine avdet ettim. Tağarcığımda ne olduğunu bilmiyorum, onu nazarını nübüvvetine arz eder, takdirine arz ederim. Şayet orada bir şey alamadım, kazanamadım, boş dolaştım, boş döndüm, huzuruna boş geldi isem şefaatin sayaballığı altında Rabbime dehalet ediyorum beni memleketine boş avcet ettirme manasında, Risalet Mağab Efendimiz'e Beytullah'a ziyaret edildikten sonra, misafir olarak gider, zahir olarak gider, onun lütuflarından istifade etmeye bakarız. Her meselede olduğu gibi bana bir hatırlatma sadece. Huzuri Risalet Mağab Efendimiz'de bulunurken dahi, o büyük ruh ve o büyük makamın ciddiyetiyle mütenasip olmayan uygunsuz hareket ve davranışların benim kalbimi ne kadar daha idare etmiş olabilir o kalbime göre. Ama gerçek bir kalp taşısaydım, o durum ve o manzara karşısında o kalbin hareketi durması, tevakkuf etmesi ve benim hayatıma hatime çekilmesi gerekirdi. Zira Fahri Kainat Efendimiz'in Nebiler mezarlarında haydır sözünü bilen ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam onun başının ucunda itişiyor, kakışıyor. Her türlü aşktan, şevkten, neşeden mahrum bir hava içinde pek çoğuyla belki suyu edep bir ediyorlardı. Orası huzurun ve edebin hükümferma olduğu bir yerdir. Orada krallara taç giydirilir. Orada kralların tacı alınır başlarından, sikke orada kesilir, turralar orada manasını bulur. Zira yer yüzünde Allah'ın khalifeği ekmeli, Feri dükemü zamanı orada yatmaktadır. Edeb yahu deyip orada edebi libas olarak giymek ve edebli davranmak gerektir. Gidenler gitmiş, ettiklerini etmişlerdir gidecekler vardır gitmeye hazır olanlar vardır Fahri Kainat efendimizin huzuru edep huzuru aşkın huzuru şevkin huzurudur Burada temenni ederim duygularımız bu istikamette gelişsin Yanılarak ben huzuruna gittiğim zaman belki sinemde taşıdığım kalp taammür etmez ya zannediyordum ama heyhat nerede o hal nerede ben Allah insafı ı izan versin. Ölü olan kalbimi ben diri zannediyormuşum. Fahri kainat efendimizin likasının onu durduracağı kanaatindeymişim. Yanlış nasaplanmışım. Gerçek aşıklar, gerçek Resul-i Ekrem vesselamın muhipleri. Oraya gittiği zaman orada onların durumu başka oluyor. Oraya gidip de oradan kaldırılan cenazeler oluyor söz oraya gelmişken ben bu mevzuda bu meseleyi gerektiği gibi dile getiren bir hava içinde sona erdirmek istiyorum. Bir hava içinde dile getirenin sözleri içinde nazmını nesre çevirerek dile getirmek istiyorum. Felaket günlerimizin, felaketlerimizin destan şairi hayatının son günlerini oralarda dolaşır, oralarda gezer, Gözündeki günahı onunla silmeye, kafasındaki gumumu onunla temizlemeye, bütün duygu ve düşüncelerin orada bırakma, Resul Ekramüllahü Sallatu ve duygu ve düşünceleriyle meşbu olma çalışır. Yer yer Mısırda bulunur, yer yer Suriye'ye gider ve yer yer huzur, risalet ve gider karşısında. Yaşlılığın verdiği alamı incitici şeyler orada atmaya ve izâle etmeye çalışır. İşte bu müşahede, bu ziyaret tablolarından bir tanesinde tam Ravza-i Tahire'nin yanı başında duruyordum ki diyor, birdenbire bir ses yükseldi. Şu halime bak, ey Nebi diye bir ses yükseliverdi. Sağıma döndüğüm zaman parmaklıklar üzerine abanmış bir sudandı görüyordum. Kendi kendine o nazmen söylüyor. Kendi kendine şunları resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a söylüyordu. Nasıl ki çöle güneş vurduğu zaman bağrı yanar, ben de senin hicranınla senelerce yandıkça yandım ya Resulallah diyordu. Senelerce arzu ettiğim halde, Harem-i gelip, başımı yüzü, ayaklarının dibine koymayı düşündüğüm halde, memleketim, evlad-ı iyalim karşıma çıktı, bu ziyaretimi geciktirdi. Nihayet hepsini yıktım, etrafımı attım, sudan diyarından ayrıldım. tihame çölü diye üç ay çölü teptim durdum. Senin çölün diye, senin çölünde gezerken, burcu burcu senin kokunu duydum. Eğer senin kokun da yetişmeseydi, ben bu yolu kat edemezdim ya Resûlallah. Demir parmaklıklar üzerinde hasbihal ediyor Resûl-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle. 53 yaşına kadar senin hicranın azabını sinemde taşıdım. Yanına geldiğim zaman şu başımı çarptığım demir kafes de nedir ya Resûlallah? olmayacak mı şikayet ve serzenişinde bulunur. ''Te amen çölünü katettim, bu gözlerime uyku girmedi, arzu edersen yıldızlara sor, sor ki şu üç aylık zaman içinde bu gözler bir kere uyudu mu? Uyumadı diyecekler ya Resûlallah.'' arz halinde bulunuyor, hasbi halde bulunuyor. Dağlarla, taşlarla, bütün hılka teyakiniyle hasb hal ettim ya Resûlallah. Derdimi geceye döktüm, leyana derdimi anlattım, cibalı söylettim ya Resûlallah. Nihayet huzuruna geldim ya Resûlallah. Bu demir parmaklıklarla nedir hasbâ halinde bulunuyor. Akif derinleşmiş, bu coşmuş sudanlının sesini, feryad-ı figanını, Resul ü Ekrem Aleyhissalâtu karşısında gerçek bir aşıkın nasıl dolu olduğunu müşahede ediyor. Son sözlerini ikmal ediyor. Son sözler söylenirken ses kısıklamaya başlamıştır. Ses yavaş yavaş kesilmeye başlamıştır. Resul i Ekrem Vesselam'ın parmaklarından tutan bu insan son sözlerini söylerken ses kısıklamaya başlamıştır. Akif sözlerini şöyle bitiriyor. Küçük bir sessizlik oldu. Kısa bir sessizlikten sonra adam şöyle diyordu. Şu kadar mesafeyi tepip püzuruna geldim. Bu hasta gönlümü bir daha Akif ayından ayırma ya Resûlallah. Tahammülüm yoktur. Ve sonra diyor bir sessizlik oldu, bir ah feryadı duydum. Döndüğüm zaman parmaklıkların dibinde yıkılıp gitmişti. Bir Seylanlı gözlerini kapatıyordu. Birkaç dakika sonra da bir iki kasar, bir iki taşıyıcı geldi. Bakıya kaldırdılar mübarek cenazesini. Fakat ruhu muhtemelen... Ravza-i parmaklarına takılıp da orada verdi. Çünkü artık bu hasta gönlümü hakip ayından ayırma ya Resûlallah diyordu. Biz bu coşkunluğu duyduk, biz de gider orada kalırız zannettik ama bizi aldatan yalancı, kezzaf ve münafık gönlümüz bir kere daha orada aldattı. Anladık ki biz o bezmin eri değiliz. Anladık ki biz gerçekten Resul ü Ekrem'e gönül vermemişiz. Anladık ki Ravza-i gördüğümüz zaman ölecek cinsten insanlardan değilmişiz. Onun için hacaretimle çok kalmayı düşünmedim. Senin huzurunda heyecandan duracak bir kalbi taşımak, sırtımda bir yüktür onu köyünde taşımadan aya ederim. Ayrılmak benim için daha iyi geldi. Ayrılıp geldim. Sıkılırım gidip orada ölü gönül taşımadan, oraya aşk dolu bir gönülle gitmek, edep dolu hava ile ziyaret etmek, huzuru risalet etme mi ağabey dururken, kainatın iftihar tablosu karşısında durduğu şuuruyla durmak, edeple durmak, erkanıyla durmak, aşkıyla, ile vazifeyi yapmak ve öyle geriye dönmek. Gönüller Allah'ın elindedir. Ölü gönüllere diriliği Allah kazandırır. Mürde gönülleri Allah ihya eder. Rabbimden dilerim ziyaret edeceklerin gönüllerini ihya etsin. Aşk-u şevk içinde gönüllerin mihrabı Fahri Kainat Efendimizin karşısında durmayı müyesser kılsın. Gönüllerin kıblesi Aşıkların tüblegahı, Fahri Kainat Efendimiz'in karşısında kemerbeste diyet içinde durmayı nasip etsin. Eğer diyebilme gücünü kendimde hissedebilseydim, eğer o iktidarı vicdanımda duyabilseydim, benden Sudanlı gibi buradan seslenecektim. 53 yaşında diyor, 40 yaşına kadar vussatına kapının açılmadı. Kapının önünde bir sürü niraf içinde 40 seneden beri bekleyen fakat İslam'ın hakikatlarını ruhuna ve kalbine sindiremeyen bir mücrim olarak senelerden beri bekledim ama kalbime misafir gelmedi. Alemi Bekanın fusatına kalbimde bir menfez açılmadı. Ben de bu halimi şerh edecek derdimi Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın huzurunda dökecektim ama Kendimde o havayı ve o iktidarı hissetmiyorum. Rabbimden dilerim, bu duaya siz de amin deyin. 40 senesine kadar yarı yarıya nifak içinde hayatını geçiren ve size hitap eden münafık tarafı mümin tarafından daha fazla olan ağır basan şu mücrimi içinde bulunduğu bozukluktan Allah halas eylesin. Sözden de tesir ihsan eylesin. Yoksa cürmümle beraber siz cennete ben cehenneme giderken dayidar olacak. Çok rahatsız ve çok berişan olacağım. Ela inna ahsanel kelam ve abl'an nizam kelamullah el melik el aziz el alam. Kema kallellahu tebaraka ve teala fi'l kelam. Ve iza kur'a'l kuranu fastemiu lehu ve ensitu le أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم بارك الله لنا ولي المؤمنين الحمد لله الحمد لله كما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المؤتبر تاظما لنبيه وتكرما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا صلوا عليه وسلموا تَسْلِيمًا لبيك. Allahumme salli <Sessizlik> alâ seyyidina Muhammedin wa alâ âli seyyidina Muhammed. Kama salli te alâ seyyidina İbrahim. Ve alâ âli seyyidina İbrahim ful alemin. Rabbena inneke hamidun megid, ve bârik alâ seyyidina Muhammedin. ve alâ âlî seyyidina Muhammed. Kama barekte alâ seyyidina İbrahim, ve alâ âli seyyidina İbrahim ful alamin, Rabbena inneke hamidun majid. ورد اللهما الصديق أبي بكر الفاروق ومرأب أثمان وعدي رضي الله عنه وعن السبعة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار من هو الأبرار وسلمت سما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار وأحشرنا معهم بالتكاميل اللهم سلمنا سلدين وخل من خذل المسلمين اللهم سلمنا ve la tesluht vaktan naz'i imanena. Ve la tesluht alayna zalima. Men la ve la yarhamuna. Ve resuluna khayre idniya vel ahire. İnne kulli şeyin kadir. Allahümme inna nesabike min khayri ma bi nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve na'udu bike min şerrimes saadâhü nebiyyüke sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme inna nesabike minal khayri kullihi acili ve acili. Ma alimna ve ma بناوذ بك من الشر كله عاجله Allah'a karşı çok saygılı olun. Sizi yaratan Rabbinize karşı çok saygılı olun. Mabudunuza karşı çok saygılı olun. Onu görüyor gibi ona karşı saygılı olun. Kalbinizi elde tutan Allah'a karşı saygılı olun. Çok korkun. Himayesine girin, ona dahalet edin, ona itaat edin. İnna Allah yamru bil adli ve al ve itaiz kurba muhakkak Allah adaletle emrediyor. İslam'ın emirlerini, Kur'an'ın emirlerini dosdoğru yaşamakla, onu hayata düstur yapmakla, Fahri Kainat Efendimiz'in getirdiği prensipleri hayata hayat kılmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla, esnemeyi, gerinmeyi bırakmakla, üşyâr gönüller olarak Rabbe teveccüh etmekle, duyan bir kalpler Rabbin huzurunda secdeye kapanmakla sizi emrediyor. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, ali olan İslamiyetin yakınınızda şehbalaşması istikametinde, yakın daireden başlayıp şu mal ve can pazarında malınızı ve canınızı sarf etmekle sizi emrediyor ve yenha ani'l fahşaa ve'l münker ve'l bagy yeyezukum leallekum her çeşidinden gizlisinden açığından kalbe ve ruha uzak olanından kapı önünde gezeninden dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın baş kaldırmanın her çeşidinden fethilerin asırların anlayışının değil resulü'nü şanın Sahibi Kur'an'ın Hazreti Fahri Kainatın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Bir süreli eğri içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız. Emne eman içinde cennete dahil olasınız. Akimin salah. İnne salate tenha'anil fuhşai vel Eyle, inna salateten alim vahvai vel munkar. Vela zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tesna'un. Salakallahu l